9. Özellik Manevi Eğitim Eğitim merhalesinde ibadet, itaat ve nafileler kadar nefse tesirli olan daha büyük bir şey yoktur. İbadet, itaat ve nafileler kalbi Allahü Teala'ya bağlayarak onun büyük zorluklara ve daha büyük fitnelere karşı kuvvetli olmasını sağlar ve hak üzerinde sabit kalmasına sebep olur. Bu merhale, Kendini Allah'a verme, ibadet ve gece namazları merhalesidir. El Bezzar, Cabir oğlu Ukeyl'in oğlu Muhammed'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kureyş, Darun Nedve'de toplandı. Darun Nedve, Kureyş'in büyük toplantılarını yaptıkları merkezdir. Hz. Muhammed'i kastederek, Bu adama bir isim takında, insanlar ondan yüz çevirsinler dediler. Kimisi kâhin dedi, diğerleri, Kahin değil dediler. Kimisi deli dedi. Diğerleri deli değil dediler. Kimisi sihirbaz dedi. Diğerleri sihirbaz da değil dediler. Müşrikler bu şekilde hiçbir karar almadan dağıldılar. Bu haber Resulullah aleyhisselama ulaştığı zaman üzüldü ve elbisesiyle örtünerek uzandı. O bu haldeyken Cebrail aleyhisselam gelip Ey örtünüp bürünen Muhammed! Gecenin yarısında, istersen biraz sonra, istersen biraz önce, bir müddet için kalk ve ağır ağır Kur'an oku ayetini getirdi. İmam Ahmet, Aişe radıyallahu anh'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Allahu Teala bu surenin başlarında gece namazını farz kıldı. Resulullah aleyhisselam ve ashabı bütün bir sene ayakları şişene kadar gece namazlarına devam ettiler allah Teala bu surenin son kısımlarını tam 12 ay tuttu, indirmedi. Sonra bu surenin son kısımlarını Müslümanlara kolaylık olarak indirdi ve gece namazı önceleri farz olduğu halde sonradan isteyenin kılıp isteyenin kılmayabileceği bir namaz oldu. allah Teala'nın emrine itaat açısından zor bir eğitim aşaması olan başlangıçtaki gece namazı tam bir yıl süreyle farz olarak devam etti.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 seni uzun uzun alıkoyacak işler vardır. Müzzemmil Suresi 1-7 Gece namazı kendi başına bir hedef teşkil etmektedir. Allahü Teala kullarına kesinlikle azap vermek istemez. Fakat gece namazı insanı Allah'a çok kuvvetli bir bağla bağlayan imanın terbiyesidir. Allah'a yakınlık vesilesidir. Allah'ın zikrine, O'na yönelmeye ve O'na güvenmeye bir vesiledir. Rabbinin adını zikret. Her şeyi bırakıp yalnız O'na yönel. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka Tanrı yoktur. Öyleyse onu vekil tut. Müzemil Suresi 8-9 Savaşta tek silah allah Teala'nın adını zikretmek, her şeyi bırakıp O'na yönelmek, O'na güvenmek ve yalnız O'na ibadet etmektir. İnananlara, belalara karşı sabır, ezalara karşı tahammül, ihanetlere karşı sebat veren budur. Doğrudan doğruya hesaplaşmaya iznin verilmediği bu merhalede tek silah budur. Putperestlerin söylediklerine sabret. Yanlarından güzellikle ayrıl. Varlık sahibi olup da seni yalanlayanları bana bırak. Onlara biraz mehil ver. Müzemmil Suresi 9-11 allah Teala'ya davet sancağını taşıyan, onun yolunda her türlü zorluk ve eziyete katlanan Allah yolu davetçilerinin, kalplerini ve ayaklarını sabit kılacak olan bu yegane silaha çok ihtiyaçları vardır. Böyle merhalelerde ibadet yönünü manevi yöne, düzenli bir şekilde gece namazlarına ve irşadın devamını sağlamak için eğitici konferanslara önem vermeyen İslami hareketin askerleri, birbirinin ardı sıra dökülmeye ve zorlukların baskısı altında yıkılmaya mahkumdurlar. Hemen şunu da belirtmek gerekir ki, eğer davetçinin Kur'an'ı ezberlemesi açısından iyi bir birikimi yoksa, onun için gece namazı uygulanması kabil olmayan teorik bir emir olacaktır. Kur'an-ı Kerim'den sadece namazlarında tekrar edip durduğu birkaç ayetten başka ezberi olmayan bir kardeşimiz, nasıl gece namazına kalkacak ve kalbi nasıl huşuyla çarpacaktır? Allah yolunda ibadet için ayaklarını bir hizaya getirdiğinde gözü, gönlü, duygusu, ruhu ve hayatı Kur'an'la dolu olmazsa, Kur'an'ın lezzeti kalbine karışmazsa, ibadet ve itaatinin lezzetini nasıl alabilir? Kalbinde Kur'an menbaalarının kaynayabilmesi için Kur'an'dan okuyabildiği kadar okumalı, onun uyarıcı ve müjdeleyici havasında yaşamalı ve hükümleri üzerinde dikkatle durmalıdır. Gece namazlarına kalkmak kadar Kur'an'ın ezberlenmesi, ezberlerin anlam olarak kavranması, Müslümanların kalplerinde sonsuz hazlar bırakan ibadet çeşitleridir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi, davetçinin ana hedeflerinden birini oluşturmalıdır. Özellikle de ezberlemeye zihnen daha uygun olan küçük kız ve erkek çocuklar üzerinde ısrarla durulmalıdır. Çünkü gelecek İslam'ınsa, ki biz ona inanıyoruz, onu sağlayacak olan savaşçılar bugünün küçükleridir. Cemaatin belirleyeceği pratik eğitim yönteminin 20 yaşına gelene kadar Müslüman bir gence Kur'an'ın çoğunu ezberletmesi lazımdır. Ezberlemiş olduğu bu Kur'an itaatte, nafilede, gece namazlarında ve kıraatinde onun azlığı olacak, o zaman ibadetin, itaatin, gece namazının, zikrin ve tevekkülün gerçek lezzetini tadacaktır. Yine bu merhalede eğitim yönteminin özellikle tehlille yani la ilahe illallah, tekbirle yani Allahu ekber, tahmidle yani elhamdülillah, tesbihle yani subhanallah ve nebi Aleyhisselam'a getirilen salavatu şerifeyle Allahü Teala'yı zikretmenin üzerinde önemle durması gerekir. Resulullah'tan varit olan zikirler ve mutlak zikirler alınarak gece gündüz bunlara devam edilmelidir. Rabbinin adını an, her şeyi bırakıp yalnız O'na yönel. Gençliğini ve ergenlik çağlarını ibadet ve itaatle, devamlı olarak Kur'an okumakla, Allah'a itaatle, gece namazlarına kalkarak, yalnız kaldığı yerlerde Allah'ı zikredip ağlayarak, kalbi mescitlere bağlı, Arıların vızıldaması gibi Gece yarılarında Kur'an ve zikirle kalbi titreyerek Kur'an'ı kalbine ve fikrine Silinmez bir mühür gibi basmış olarak geçiren Müslüman bir genç İslami hareketin Kişileri yetiştirirken örnek alabileceği bir gençtir Eğer bu konuda gereken önem gösterilmezse Yapılması için uğraşılan bina dayanaksız olacak Ve tağutların ilk darbeleriyle çökecektir Eğitim olarak Kişisel bütünlüğü sağlamak için gerekli olan yöntem budur. Müzzemmil suresinin rehberliği altında, zorba kafirlerle hesaplaşma isteğinin harareti, sadece Allah'a yönelme, ibadet, Allah'ın yardımına ve kafirlerden intikam alacağına güvenmenin harareti karşısında erimektir. Varlık sahibi olup da, seni yalanlayanları bana bırak, onlara biraz mehil ver. Şüphesiz katımızda onlar için, Ağır boyunduruklar, cehennem, boğazı tıkayan bir yiyecek ve can yakıcı azap vardır. Kıyametin koptuğu gün yeryüzü ve dağlar sarsılır, dağlar yumuşak kum yığını haline gelir. Müzzemmil Suresi 10-14